Mezuz'a, Yahudilerin evlerinin giriş kapısının sağ pervazına yerleştirdikleri, içinde Tevrat'tan bölümlerin yazılı olduğu kağıtların yer aldığı tahta veya metal kutucuk.